an ekspressi Farsi dünyanın müziği hazırlayan ve sunan Milat Bülent Kılıç. Selam ber dostane Gérami. Ez Açık Radyo programı Fizan Express İranmışlevit. Milat Bülent Kılıç astım. İran'da ilginç bir süreç başladı. E, aylardır daha çok bireysel özgürlükler, medeni haklar temelinde yürüyen devrimci mücadele son zamanlarda baş aşağı doğru gitmeye başlamıştı. E, ama son haftalarda ekonomik temelli hak arayışları e, muazzam bir yükselişe geçmiş durumda. Şu an itibariyle e, siyasal olarak radikal olmayan ama doğrudan emekle, üretimle ilgili olması nedeniyle e, rejimi felç edebilecek türden bir ortam oluşuyor. E, İran halkı işçisinden emekçisine, köylüsünden emeklisine e, derin bir uçuruma yuvarlanmış durumda. E, muazzam bir gelir kaybı var. İnsanlar e, açlar ve yükselen fiyatlar karşısında güçlerini bütünüyle yitirmiş durumdalar. E, ya aldıkları ücretle geçinemiyorlar ya da hiç maaş alamıyorlar. E, aylardır farklı sektörlerde işçiler eylem halindeler. E, emekliler çok uzun süredir çaresizce çırpınıyorlar. E, fakat son zamanlarda aynı anda birçok sektörde yoğun iş bırakma eylemleri, grevler başladı. E, bunlar belli bir merkezden veya e, siyasal gerekçelerle kumanda ediliyor değiller. Öyle gözüküyor bana. E, tam bir patlama biçiminde ortaya çıktılar. E, ama bu hareket e, İran devrimci hareketiyle eğer birleştirilebilirse biz asıl etkiyi o zaman göreceğiz diye düşünüyorum. Ee, geçtiğimiz hafta içinde birçok kentte önemli e, tesislerde örneğin e, e, petrol işçileri, petrokimya işçileri, demir-çelik işçileri, şeker fabrikası işçileri, ilaç endüstrisi çalışanları greve gittiler. E, bunlar e, İran ekonomisinin e, bel kemiğini oluşturan sektörlerin çalışanları. Dolayısıyla bu grevler çok önemliler. Fakat bir yandan da ihtiyatlı olmalıyız diye düşünüyorum. Çünkü bu hareketler henüz birleşmiş ve siyasal bir nitelik kazanmış da değiller. İran halkı 1 Mayıs'ta bunu deneyecek sanıyorum. İran'daki örgütlenmeler bunu deneyecekler. Başarılı olup olmayacaklarını ise göreceğiz. Bugün önce size Şadi Fetinin ve Bijan Şemirani'nin iki ortak albümünden ...bir grup parça çalacağım... ...daha sonra da... ...Şemireni ailesinin... ...parçalarını dinletiyor olacağım... ...Şadi Fethi... ...yetenekli bir müzisyen... ...2002 yılından beri Fransa'da yaşıyor... ...bir zamanlar... ...sanatında da bu kadar yol... ...kat etmemişken bir iletişimimiz de vardı... ...kendisiyle... ...Fethi hem çalıyor... ...hem söylüyor... ...bir setar sanatçısı... Setar İran'a özgü, kısa saplı, görece, küçük gövdeli bir saz. Bijan Şemirani ise bütün üyeleri müzisyen olan bir aileden geliyor. E, o da Fransa'da yaşıyor. E, bir ara konser için Türkiye'de gelmişti. E, Def, Udu, e, Zerb gibi yani Tombek gibi e, çalgılar çalıyor ve bildiğim kadarıyla bağlamada çalıyor. E, ikilinin 2016 yılından başlayan ortak macerası 2018'de ilk ürünü vermişti e, ve Del Aşena adlı bir albüm çıkarmışlardı. Bugün albümün yedinci parçası olan Şabaşı dinliyor olacağız. E, Şabaş e, Bravo, mutluluklar, tebrikler demek. Şad başın yani mutlu olun dönüşmüş hali. Sözsüz bir parça bu. Yaklaşık altı aydır devam eden okullara yönelik kimyasal saldırılar son bulmadığı garip bir biçimde süreklilik gösteriyor ve buna inanmak gerçekten mümkün değil. Çok korkunç bir şey. İranlı devrimciler bu saldırıların intikamı kabilinde önceki gece büyük bir karakolu ateşe verdiler ve sanıyorum ki bir takım karşı saldırılar da olacak ama bunlar bütün İran geneline ne yazık ki yayılmıyorlar. Ülkede belli başlı barajlarda su oranı kritik düzeyin altına düşmüş durumda, ırmaklar kuruyor, halk eylemler düzenliyor ama rejim bu konuyu yeterince ciddi almıyor ya da bir biçimde yönetemiyor. Geçtiğimiz pazar günü Kerman kentindeki tarihi turistik şehzade bağını ziyaret etmek üzere başka bir kentten buraya gelen bir grubun içinde yer alan 60 yaşındaki bir kadın başı açık olduğu gerekçesiyle rejim yanlısı bir grubun sözlü saldırısına maruz kalıyor. Sonra bu sözlü sataşma saldırı fiili bir saldırıya dönüşüyor. E, polis gelip turist grubunu tartaklıyor ve bu arada birçok insan yaralanıyor. E, polis bunların bir kısmını da gözaltına alıyor ve bu itiş kakış sırasında e, bu sözünü ettiğim ya, 60 yaşındaki hanımefendi kalp krizi geçiriyor ve bir saat sonra da ölüyor. Kendi. Kerman valisi yaptığı açıklamada yani o hep bildiğimiz açıklamayı yaparak iki grup arasında meydana, meydana gelen çatışmada diye bildiğimiz o kalıbı kullanıyor. İran muhalefeti bu durumu Mehsa'nın başına gelen olayla özdeşleştirdi. Tıpkı Mehsa gibi bu kadının da katledildiğini düşündü. Her ne kadar kalp krizi ise de ölüm gerekçesi ee, ama bu olayı tetikleyen durum rejimin güçlerince gerçekleştirildiği için bunu bir cinayet olarak nitel niteliyorlar. Ee, yani İranlı kadınlar e, haklarını savunmak konusunda ölümüne e, direnmeye devam ediyorlar ve bana öyle geliyor ki e, bu yolda da devam ediyor olacaklar. Şadi Fetinin ve Bişen Şemirani ikilisinin 2018'de yayınlanan Del Aşina adlı albümünden bir başka parça dinleyeceğiz. Bu da albümün ilk parçası ve Hiçistan adını taşıyor. Hiçistan, Sohrab Sepehri'nin bir şiiri ve bu şiiri yaklaşık 30 yıl önce bir arkadaşımla biz çevirmiştik ee, ama o kitabın yıllardır bir baskısı yok. Hiçbir yerde bulmakta mümkün değil. Ee, i̇zin verirseniz size önce e, o gün, o zaman yaptığımız o çeviriyi okumak istiyorum. Bana geliyorsanız eğer Hiçistan'ın ardındayım. Hiçistan'ın ardında bir yer var. istanın ardında havanın damarları Toprağın en uzak fidanında açılmış çiçekten haberler getiren şeytan tüyleriyle dolu. Kumların üzerinde ise sabahları gelinciğin açılışına konuk giden zarif süvarilerin atlarının toynak izleri var. Hiçistanın arzın ardında arzu şemsiyesi açıktır. Ne zaman yaprağın kökünde susamışlığın meltemi esse, yağmurun zili çalmaya başlar. Kişi yalnızdır burada ve bu yalnızlıkta bir kara ağacın gölgesi sonsuza doğru akmakta. Bana geliyorsanız eğer usulca ve aheste gelin, yalnızlığımın çinisi çatlamasın. Tabi bugün olsa şiirin sonunu yalnızlığımın herhalde kırılgan çinisi çatlamasın diye çevirmek gerektiğini düşünürdüm. Dinliyoruz. Şehzade Rıza ve yakın ekibinin yurt dışında inşa etmeye çalıştığı çalışır gibi gözüktüğü sahte muhalefet liderliğinden son aylardaki programlarında sıklıkla söz ediyorum. Bir süredir o Cephe'de bir çözülme söz konusu. Önce Şah yanlısı ve İsrail destekli medyalarda Mesih Ali Nejada yönelik bir kampanya başlatılmıştı. Bunun ardından hemen e, Şehzade'nin yakınında konuşlanmış olan moda mankeni ve mankeni Naze'nin bonyadi ve e, futbolcu Ali Kerim'in uzaklaştığını gözlemledik ya da uzaklaştırıldığını. E, son olarak da bir yazar ve diş hekimi olan e, ve düşürülen Ukrayna uçağında eşini ve kızını kaybeden aynı zamanda da büyük Berlin mitinginin düzenleyicisi olarak tanınan Hamit Esmail un, Esmail un ayrılığı ayrılık haberi geldi. Esmailyun Şehzade ve ettiğim bu bir grupla birlikte bir süre önce bir mehza deklarasyonu yayınlamıştı. Deklarasyonun adı buydu ve Şehzade Rıza bu yurt dışındaki sözde liderliği bir otobüse benzetiyordu. Bu otobüse binmek bedava diyordu. Ee, ama Şehzade bütün e, bu insanları dışlayıp soluğu İsrail'de alınca ve İran halkının geleceğini İsrail devletine pazarlamaya başlayınca sanıyorum ki bu gerekçelerle Hamit Esmailyun da komiteden ayrılmış olduğunu e, duyurdu. Elbette bu açıklıkta e, bir açıklama yapmaksızın. E, Önceki günde Şehzade Rıza zaten e, Mehsa Deklarasyonu'na ait resmi web sitesini bütünüyle e, kapatmış oldu. Yani Batı'nın e, en çok da Londra'nın ve Tel Aviv'in desteğiyle e, yaratılmaya çalışılan bu sahte ve sahtekar muhalefet sıfırı tüketmiş oldu. Batı'nın e, ve İsrail'in Şehzade Rıza'ya desteğinin ben e, süreceğine inanıyorum ve ama bu hokkabazların ortaya sürüldüğü o ilk günlerde en azından ülke dışında bir enerji vardı, bir imaj vardı. Şimdi o da yok olup gidiyor. Ülke dışında şimdi başka grupların toplantıları, müzakereleri oluyor. Ama bunların nereye gideceğine, gittiğine ilişkin henüz bir belirlilik, bir somutluk da yok ne yazık ki. Ben artık yakın zamanda İran'da büyük bir atılım olacağına inanmıyorum. Ama büyük bir atılımın altyapısını oluşturabilecek taşların döşenmesinin de doğru olacağına inanıyorum. Çünkü İran'ın da durulacağı yok ve bu örgütlenmeler bir sonraki büyük bir kalkışmada mutlaka işe yarayacaktır. Şimdi de Şadi Feti ve Bijen Şemirani ikilisinin 2022 çıkışlı Avat adlı albümünden bir parça dinleyelim. Avat, Farsça değil, Kürtçe ve derin arzu anlamına geliyor. <gülüyor> Dinleyeceğimiz sözsüz parçaysa Zendegi, Yaşam adını taşıyor. İran yoksullaştıkça yoksullaşıyor. Yaklaşık 20 yıl önce devlet temel gıda ürünlerini sübvanse ediyordu. Ekmek, çay, şeker, pirinç, et ucuzdu, benzin ucuzdu. Sonra e, rejim savaş olasılığını bahane ederek ve depoları doldurmak adına birçok üründeki sübvansiyonu kaldırdı. E, ve o günlerde birden herkes paradan, pahalılıktan, fiyatlardan konuşmaya başladı. Ben de o dönemde bir gazetede yazdığım bir yazıda bu ortama bakıp İran'da savaş çoktan başladı demiştim. E, İran fiilen bir savaşa girmedi ama o gün bugündür halkın büyük bir ekmek ve emek davası, emek savaşı var ve bütün şiddetiyle devam ediyor. Hatta 7-8-9 yıl önce Nişabur kentinde halk artan tavuk fiyatlarını protesto etmek için sokaklara dökülmüştü ve ayaklanmalar bir anda bütün ülkeye yayılmıştı. O dönemde eylemlerin ...sembolü de bir tavuk figürü olmuştu. Geldiğimiz noktada ise halk cehennemi bir pahalılıkla boğuşuyor. Her türden hırsızlık vakasında artış var. Kasaptan çıkan insanların ellerindeki paketleri alıp... ...kaçanların sayısında bile artış var. Hafta içinde yayınlanan bir haberde ise... ...durum artık çığırından çıkmış gibi gözüküyor bu habere göre... Taşra'da, gözden uzak bir arazide köpek derilerinden oluşan bir tepecik buldu insanlar. Yani et fiyatları o kadar artmış ki üçkağıtçılar artık İran halkına köpek eti yediriyorlar. Bizim eşek eti yemeye başladığımız günlerin üzerinden sanıyorum ki 40 yıldan fazla zaman geçti. O arada kangurunun bile tadına baktık. Ama... Bu köpeketi haberinin bizim gibi aşılı olmayan İran halkı için bir şok etkisi yaratıyor olduğunu düşünüyorum ben. Şadi Feti ve Bijan Şemirani ikilisinin Avat adlı albümünden son olarak bir parça daha dinleyeceğiz. Sonra başka bir albüme geçiyor olacağız. Ali de adlı bir parça bu. Hafta içinde Cemşit Şarmet e, idam cezasına çarptırıldı. Aynı zamanda Alman vatandaşı doğan Şarmet e, uzun süredir içerideydi ve baskı görüyordu. E, casusluk suçlamasıyla yargılanıyordu. E, anladığım kadarıyla bir itiraf videosu kaydedip televizyonda yayınlayamayınca onu e, idama mahkum etmeye karar verdiler. Ee, Almanya konuyla ilgili girişimlerini sürdürdüğünü ifade ediyor ama e, bunlardan bir sonuç alınır mı doğrusu emin değilim. Ee, çarşamba günü ise Babulser kentinde e, Abbas Ali Soleimani adlı bir molla e, yüklü bir miktarda para çekmek için girdiği bir bankada bir suikast sonucu öldürüldü. E, Solay Muani e, rejimin önemli görevlerinde bulunmuştu. Hamane'ye yakınlığıyla biliniyordu. E, fakat cinayeti işleyen kişi son derece e, son derece soğukkanlı gözüküyor. E, dolayısıyla ben biraz işkillendim ve önümüzdeki günlerde bununla ilgili kokuların da çıkacağını düşünüyorum. E, yani... Söz konusu cinayeti işleyen kişi halktan biri miydi yoksa rejimin içinde bir hesaplaşma mı? Doğrusu ben e, bunu anlayamadım ve kafam karışmış durumda. E, yakın zamanda bunu da öğreneceğimizi sanıyorum. Aynı gün e, yine Sistan, Belüçistan eyaletinin e, Fenuç kentinde 16 yaşındaki bir çocuk polis ateşiyle öldürüldü. Ardından da e, Fenuç fena şekilde karıştı e, bir takım karakollar yakıldı ya da yakılmaya çalışıldı. Ama eylemler e, İran'ın geneline yayılmadı. Çünkü Beluçlar Ramazan ayı boyunca bir eylemsizlik kararı almışlardı. Sanıyorum ki e, yeni bir emir bekliyorlar. Cuma namazı hutbesinde Moğlevi Abdülhamid'den. En azından Sistan ve Beluçistan eyaleti için. E, bir yandan da dürüst olmak gerekirse İran halkı nezdinde e, hatta bazen devrimci saflarda bile Beluçlar sanki ikinci bir öneme sahipler. Şemirani ailesinin yani baba Cemşit Şemirani ve kardeşler Keyvan ve Bijen Şemirani'nin Malili sanatçılarla çıkardıkları iki CD'lik Le Ritme de la Parole albümünden e, benim çok sevdiğim ve Birçok kez çaldığım bir parçayla devam edeceğiz. Şiir Sadiye, Sadiye Şirazi'ye ait. Açık Radyo'da Fizan Ekspresi programını dinliyorsunuz. Mayıs ayıyla birlikte Fizan Ekspresi iki haftada bir cumartesi günleri ve aynı saatte yayınlanıyor olacak. Bijen Şemiran'ın Eos albümünden bir parçayla devam ediyoruz. Eos Yunan mitolojisinde Şafak tanrısıymış. Dinleyeceğimiz parçanın adıysa Sitya. E, bu da bir Yunan kentinin adıymış. Parçada e, Bijen Şemiraniye enstrümanıyla Yunan kökenli sanatçı Stelios Petrakis eşlik ediyor. Şemiraniye ailesi biraz da Fransa'da yaşadığı için dünya müziğinin tam göbeğinde duruyor. E, dünyanın her köşesinden işbirliği yaptıkları, birlikte albüm çıkardıkları sayısız e, sanatçı var dinleyeceğimiz parçaysa Baba Cemşit Şemirhan'ın Henry Agnell ile çıkardığı ve şimdi adını telaffuz etmekte güçlük çekeceğim albümde yer alıyor. Şemirani ailesinin büyük oğlu Keyvan Şemirhan'ın Hintli sanatçı Anindo Chaterji ile çıkardığı albümden dinleyeceğimiz bir parçayla bugünkü programı da kapatıyor olacağız. Ta Berna diğer kolo Golzarbaşit. Bir sonraki programa kadar gül olunuz Gülizar olunuz.